Bulduğu kat kat'î delillerden, burada yalnız dokuz küllilerine birer kısa işaret edilecek. Birincisi, bu zatta, hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi, bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması. وَاَنْشَقَّ الْكَمَرْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ رَمَى ayetlerinin sarahatiyle, bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması ve bir avucu ile Adasının ordusuna attığı az bir toprak, umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından akan kevser gibi suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi nasıl kat'i ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Bu mucizatın üç yüzden ziyade bir kısmı, on dokuzuncu mektup mucizat ı Aleyhisselatu ve selam namındaki.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 ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların onu kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı Azim'in yedi vecihle harika olmasıdır. Ve bu Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu ve kainat halikinin sözü bulunduğunu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz Mucizat-ı Kur'aniye namında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 Öyle bir şeriat, bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ne de olur ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmî bir zatta zuhur eden o şeriat 14 asrı ve nev-i beşerin humsunu adilane, hakkaniyet üzere, mudaddikane, hatsız kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez.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 hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün enva'ında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimi mücahedat ve dağdağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraatı ve hiç kimseyi taklit etmeyerek tam manasıyla mübdediyane fakat mükemmel olarak iptida ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görülmemiş. Hem binler dua ve münacatlarından yalnız Cevşenül Kebir ile öyle bir marifet-i rabbaniye ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet telahuku efkar ile beraber ne o mertebey-i marifete ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki Duada dahi onun misli yoktur. Risale-i Münacaat'ın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkranın kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. Hem tebliğ risalette ve nasiha hakka davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki büyük devletler, büyük dinler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 vahdaniyete delalet ettikleri gibi, üstatları olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifak ile şehadet ediyorlar. Ve alemi i gayb'tan verdiği haberlerin bir kısmını nur velayetle müşahede etmeleri ve umumunu nur imanla ya ilmel-yakîn veya aynel-yakîn veya hakkal el yakîn suretinde itikat ve tasdik etmeleri, üstatları olan bu zatın derece-i hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Altıncısı bu zatın ümmiliği ile beraber getirdiği hakayık kutsiye ve ihtira ettiği ulu âliye ve keşfettiği marifeti ilahiyenin dersiyle ve talimiyle mertebey ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asliy-i mudakkikîn ve sıddıkîn muhakkikîn ve dahi hükemai hükemâ bu zatın üssül esas davası olan vahdaniyeti, kuvvetli bürhanlarıyla bir ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi, bu muallim ekberin ve bu Üstad-ı hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifakla şehadetleri, gündüz gibi bir hüccet-i risaleti ve sadıkiyetidir. Mesela Risale-i Nur, yüz parçası ile Sadakatinin bir tek dürhanıdır. Yedincisi, Al ve Ashab namında Nev-i Beşer'in Enbiyadan sonra Feraset ve Dirayet ve Kemalatla en meşhur, en muhterem, en namdarı, en dindar, en keskin nazarlı taifi yazimesi, Kemal-i Merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharrî ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde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 ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi bir kitap gibi bir sergi gibi bir temaşagah gibi tasarruf eden saniine ve katibine ve nakkaşına delalet eder öyle de kainatın hilkatindeki makasıt-ı ilahiyeyi bilecek ve bildirecek ve tahavülatındaki rabbani hikmetleri talim edecek ve vazifedarane hareketindeki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini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 ve onun tarafından imdada ve tevfika mazhar olan Muhammed-i Kureyşi ve selam) denilen bu zat olacak. Hem aklına dedi: Madem bu mezkûr dokuz hakikatlar bu zatın sıdkına şehadet ederler, elbette bu Adem, Benî Âdem'in medarı şerefi ve bu âlemin medarı iftiharıdır. Ve ona fahr-i âlem ve şerefi Benî Âdem denilmesi pek layıktır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 Arş-ı Azam'ı ve İsrafil'in azameti heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam Kudsi ruhu gibi keskin nazar ve gayb bin gözleri bulunan binler aktab ve evliya-i azimeyi cami ve Ali Muhammed Aleyhissalatu selam namî ile şöhret şiar-ı olan Cemaat-i Nuraniyenin icma ile tasdikleridir. İkincisi bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte hayatı ihtimam eden ve efkarı siyasiyeden hali ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayat-i ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere ustat ve rehber ve diplomat ve hakimi adil olarak şarktan garba kadar cihan pesendane idare eden ve sahaben amile dünyada namdar olan cemaat meşhurenin İttifak ile can ve mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli iman ile tasdikleridir. Üçüncüsü, her asırda binlerle efrada bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan ve ümmetinde yetişen hadsiz muhakkık ve mütebahhir ulemasının cemaat-ı uzmasının tevafuk ile ve ilmel yakîn derecesinde tasdikleridir.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 On altıncı mertebesinde böyle. La ilahe illallahul vâcibül vücudil vâhidul ahad. Ellezî dell' alâ vücubi vücudihi, fi vahdetihi, fâhrul âlem, ve şeref-ü nev'i benî âdem, bi'azameti saltanat-ı Kur'anihi, ve hişmeti vus'at-ı dinihi, ve kethret-i ve ulviyyeti ahlâkihi, hatta bi'tasdîk-i âdâihi, وكذا شهد وبرهن بقبة مئات الموجزات الظاهرات الباهرات المصدكة المصدكة وبقبة آلاف حكائك دينه الساطعة القاطعة بإجماع آله ذوي الأنوار وباتفاق أصحابه ذوي الأبصار وبتوافق محقك أمته ذوي البراهين والبسائر النبارة دني المشتر الباقي هو الباقي سعيد نورسي